Evet Muhterem sunular, Hazreti Adem aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan o da yiyor. Anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hüllelerini söküp alıp gidiyorlar. İkisi de i̇şte uyan kalıyor. Latife ediyorum Muhterem sunular, cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor üzerlerine örsüller ancak yemiş ağacı. İncir ağacı yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem müminler. Evet örtünüyorlar ve Cenab-ı Havva validemizi Cidde'ye Adem atamızı Hindistan Serendip'e havale ediyor. Hindistan Serendip Bir rivayette 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl. Bin yıllık ömür içerisinde 40 yıl pek fazla değil. göz yaşı, göz yaşı, göz ve bu dua. Rabbena zalamna enfusana ve illam tavfir lana ve terhamna la Ey bizim Rabbimiz, emre muhalefetle nefsimize zulmettik. Ve illam tavfir lana ve eğer bizi mağfiret edip de rahmetinle yarlayamazsan لَنَكُونَنَّ <gülüyor> Hem lamut teykit hem nunu müşeddele erbabını malumu لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ Korkun şekilde zarar ve ziyan eden kusranda kalanlardan oluruz ya Rabbi. Neticede <gülüyor> Muhtemelen Osmanlılar Kırk yıl veya neyse ben takvif edeyim kırk gün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 biz bir ata tanıyoruz kainatta, ezelden ebede, o da Adem, Adem atamız efendiler. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi'yi sünneninde naklediyor. Hz. Adem aleyhisselam, Muhammed'in huvmetine bizi affet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 Arşın üzerindeki ibare buyumuş, Zatımdan Başka bir ilah yoktur Ezelden Ebede halikı kainat Olarak beşeriyetin Rabbi olarak Ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı La ilahe illa Enen Muhammedin Muhammedun abdi ve rasuli Muhammed benim hem kulumdur Hem de rasulümdür Arşın üzerinde ismi Ismi zatına izafet edilen Adı adın zikredilen bir zat yüce şeref sahibidir oradan bildim beni Muhammed'ine bağışla bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya Adem ve o zat o büyük zat bizim peygamber efendimizdir Kapıcıam'ın muhterem cemaati şanslıyız şanslıyız ya ya